ahlak üzerine ki en büyük lüafiyetimiz zaten onda. Herkes kafasına göre bir meseleyi çok güzel alıp yorabilir ve kendince rengini verebilir. Ama Kur'an ve sünnete hepimiz kantara gireriz. Doğru yanlış neyse onu alırız ve kendimizde kötü hissetlerimizi orada ne yaparız? Eritiriz. İnşallah Allah bizleri muvaffak kılsın. Hayırdan ayrılmasın. Düşüncem benim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 Ama nazarak geldi. Bu hayırlan götürebilirdik fakat ta başında da dediğim gibi, en başında kurulmaya kalktığında da dediğim gibi dernek her zaman bize tehlikeli, oruçcular götürür. Yine aynı kanaat değil ve kanaatim benim daha çok güçlendi. Ha ileride bir şeyler yapılır, edilir, yer tutulur ayrı ama dernek ben karşı. Ona açıkça diyeyim. Evet, ben ders silsilesinde kendime.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 Kullanabilir, kullanabilirsin. Evet, ilk konu olarak ben kötü huylarla alakalı bir sohbet yapmayı düşündüm. Kötü huylar neler kardeşlerim? Muhakkak ki İslam'da her şey zıplı ile diye bir kaide var. Bir şeyin iyisi olduğu gibi aynı zamanda neyi vardır. Kötüsü de vardır.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 Ondan rahatsız oluyorsa, rencide oluyorsa o sözü ona söyleyemezsiniz. Buradaki tek illet, söylediğin adam bundan ne yapmayacak? Rahatsızlık duymayacak. Aşağılık hissine ne yapmayacak? Kapılmayacak. Yoksa bu fıtrattır. Keli olacak, saçlısı da olacak, çilnisi de olacak, şeyi de olacak. Evet. Mesela bizim karşı komşu altı parnaklıydı. ana abi de kimse tanımaz. Parnaksızın kızı ne herkes elimiz.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 Eşek değil mi? Evet. Rahatsızlık duymuyorlar. Ama bugün biz burada birine eşek diyelim. Rahatsızlık Hay, Aslanım de. Rahatsızlık ne yapmaz? Tamam. Duymaz. Duyduğu var. Duyduğunu söylemeyeceğiz. Duymadığını ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Yani bu da kötü huylar nedir? Ee, i̇nsanı kardeşinde.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 Bu tür şeylerle uğraşırsan, kendi yaşayacağın dini ne yapamazsın? yaşayamazsın. Şimdi ben Ramazan'da uğraşıyorum, Ramazan'da ben ne uğraşacak? O görecek bizim bu uğraşımızı, odaklayacak oğuldan uğraşacak. O su yedimecek Şaban'la, iyi huylar baka baka yayıldığı gibi vermek istediğim örnek bu. Kötü huylar da aynı iyi huyların yayıldığı gibi ne yapar? Yayılır.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 hak vuruluyor diyor. Yani bu kadar buğz et. Daha fazlasına ne yapma? Gitme diyor. Ama bizler bunu daha da açı, aşırısına ne yapabiliriz Çok rahatlıkla gidilebiliyor Gitmemek gerekiyor. Yine kötü huylardan bir tanesi belki de topluma en büyük zarar verenlerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Allah'a hamd olsun belki bu bizim aramızda yok ama kardeşiniz de olabilir.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 Koyuyorlar tavla yaşlar patronlar. Özellikle huyumcu tarafına giderseniz, Arma. benim yol üzeri olduğu için. işçisi çalışıyor, onlar orada. Çok rahatlıkla ne yapıyor? Tavla oynuyor. Ama sen onu ne yapabilirsin? Uyana bilirsin. Bu da kötü hastalıklardan bir tanesi. Ve yine toplumdaki, özellikle bizim mahallede çok bu, horoz dövüşü var. Horoz dövüştürme, kumarı, büyük hastalıklardan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 Ee, Rabbim subhanahu ve teala e, ayaklarımızı kaydırmasın. İşlemiş olduğunuz günahlardan bizleri bağışlasın. Burada Allah için bir araya gelip toplandığımız gibi yarın mahşerde, Allah'ın huzurunda, hayırda toplananlardan eylesin. Cennette de bir araya gelen ve Rabbin cemalini görenlerden eylesin. Allah subhanahu ve Allah teala bizleri Allah eylesin. Allah Allah. iyi huylarla huylu olanlardan ve yayanlardan eylesin. Allah Allah. Ee, nikah gecesi damadın yapmış olduğu bir dua var. Bilir misiniz? Hadis-i şeriflerde gelelim. Erkek, karısının alnına elini koyar ve şöyle dua eder. Allah'ım bundaki şeytani huyları hayırlısıyla değiştir. Aslında bu her kadına erkeğe yapacağına herkes şöyle elini koyup alnını Allah'ım ben ki kötü şeytani huyları hayırlısıyla değiştir. Amin diye Allah, edenlerden Allah'ım. Allah, <gülüyor>